Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> aleyke ya vel ahirin ve ila cemil vel mursalin ve ila cemil Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti bütün kardeşlerimizin üzerine olsun, müminlerin, müslümanların üzerine olsun, bütün İslam aleminin, bütün müminlerin, müslümanların Ramazan'ı mübarek olsun inşallah, hayırlara vesile olsun inşallah, günahlarımızın afına, mağfiretine vesile olsun inşallah, nefsimizi tezkiye etmeye, temizlemeye vesile olsun inşallah Rabbimize dönmeye gerçek manada iman etmeye taklidi imanımızı taklidi imana çevirmeye vesile eylesin inşallah <gülüyor> malum bugün Ramazanın ilk günü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Şaban ayı geldiğinde evet, hamd eder bizi Ramazan'a kavuştur ya Rabbi derdi. Hamdolsun Rabbimiz bizi Ramazan'a kavuşturdu. İçinde bulunduğumuz hal, durum ne olursa olsun Ramazan'ı değerlendirmeye çalışacağız. <gülüyor> Ramazan ayı rahmet ayı Allah'ım rahmetinin içine girmeye çalışacağız. Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an'ı okumaya çalışacağız, dinlemeye çalışacağız, anlamaya çalışacağız, tefekkür etmeye çalışacağız inşallah. Allah'ın vahyine, Kur'an'a şükretmeye çalışacağız. zaten. Oruç bunun içinde Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Bu Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik. O ayda oruç tutun. Şükrederseniz diye. Bu bir şükürdür, hamddır. <gülüyor> nefsimiz temizlenince, teskiye olunca, yani Allah ile aramızdaki perdeler aralanınca Rabbimizi anlarız vahyini anlarız. Ne demek istediğini, bize ne anlattığını, muradını anlarız. Oruç bunun sebebi, vesilesidir. Oruç, baştan sona bir nefis tezkiyesidir. Nefsimize, kendimize, arzularımıza, isteklerimize mani olmak için Allah bize eğitim yaptırıyor. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamak için. Bununla beraber ihsan mertebesinde olabilmek için Allah bize eğitim yaptırıyor. Elbette ki bir ay boyunca bu eğitimi yapınca evet, bir yıl boyunca onun bize verdiği o ihsan halini Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmama halini bize kazandırır. <gülüyor> ne zaman bir şey yemek istesek, içmek istesek, ne zaman nefis başka tarafa dön dönse, yönelse hemen ne deriz? Ben oruçluyum. Ben Rabbimin huzurundayım. Rabbim beni görüyor, beni işitiyor. Deyince ihsan mertebesinde durmuş oluruz oruç bize ihsan mertebesini kazandırır. Allah'ın huzurunda durmayı, Allah'ın huzurunda yaşamayı, Allah'ın huzurunda Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmayı öğretir, talim ettirir. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ihsan Allah'ın huzurundaymış gibi Allah'a kulluk yapmandır, avdolmandır, sen onu göremesen de onun seni gördüğünü bilerek gaybe iman etmiş olarak huzurunda yaşamandır. Oruç insana ihsan mertebesini kazandırır. İman, İslam, ihsan. Bunlardan herhangi biri eksik olursa dinimiz eksik olmuş olur. Allah'ın emrettiği gibi huzurda duramamış oluruz. İhsan aynı zamanda bize ihlası kazandırır, samimiyeti kazandırır. Tek kelimeyle bizi Hazreti İnsan yapar. <gülüyor> Onun için oruca şükretmemiz gerekir, hamd etmemiz gerekir. Oruç, aşk kalmak demek değildir. Oruç, kendimize hükmedebilmektir, hakim olabilmektir. Gönül alemimizi, nefis, nefsimizi vücut ülkemizi idare edebilmektir, Hayırda yürütebilmektir. Oruç aynı zamanda Rabbimize firar etmektir, koşmaktır, çaba gayret sarf etmektir. Tek kelimeyle oruç seni seviyorum, seni her şeyden çok, canımdan çok, nefsimden çok, arzularımdan, isteklerimden çok seviyorum demektir. Onun için Ramazan orucuna niyet ederken de bu böyledir. <gülüyor> Ameller niyete göredir. Niyeti doğru yapmayınca amelimiz de doğru olmuş olmaz. Onun için niyet ederken Ya Rabbi sen imsaktan iftara kadar yeme içme buyurmuşsun. Ben senin emrini, senin benim için tercih ettiğini, senin benim için sevdiğini kendi arzularımdan, isteklerimden daha çok seviyorum. Onun için ben de imsaktan iftara kadar yemiyor ve içmiyorum. Helal olduğu halde yemiyor ve içmiyorum. Helal olanı yemeyince, içmeyince durumda haramlardan da sakınmış oluruz. Ondan sonra, Ramazan'dan sonra bir sene boyunca, 11 ay boyunca helaldan, haramdan sakınma gücünü kendimizde bulmuş oluruz. Bu gücü veren Allah'tır. Neyin karşılığında? Elbette ki orucumuzun karşılığında. <gülüyor> Ramazan ayı rahmet ayıdır. Diyelim ki Oruç tutamayan kardeşlerimiz vardır, ihtiyaçları vardır, sıkıntıları vardır, hastalıkları vardır, yolcudurlar. Herhangi bir şekilde tutamayınca orucunu daha sonra onu tamamlar veya tutamıyorsa zaten fidyesini verir, fitresini verir. Ama <gülüyor> oruç tutuyormuş gibi Ramazanı değerlendirmesi gerekir. Oruç bir tek Aç kalmak değildir. O mideye oruç tuturmaktır. Bir de gönlümüze oruç tuturmamız lazım, aklımıza oruç tuturmamız lazım, nefsimize oruç tuturmamız lazım. Aklımıza oruç tuturmak demek, <gülüyor> aklımızı Allah'ın vahyiyle nurlandıracağız, şeytanın verdiği vesveseyi kabul etmeyip reddedeceğiz vesveseyle sana Vehimle uğraşmayacağız. Bununla beraber aklımızı dedikoduyla, gıybetle, başka şeylerle meşgul etmemeye çalışacağız ki aklımıza oruç tutturmuş olabilelim. Yanlış şeyler yaptırmayacağız, güzel şeyler yaptıracağız. Tefekkür yaptıracağız. Aklımıza orucu evet, tutturmuş olacağız. Aynı şekilde akla ne gelirse gelsin, şeytan gökselümüze, gönlümüze ve verdiği için o gönülden o hali alıyor. Gönlümüze Allah'tan başka bir şey getirmemeye çalışacağız. Başka şeyle meşgul olmamaya çalışacağız. Kulluğumuzla meşgul olacağız. Rabbim Allah'tır diyeceğiz. Bir ben varım bir de Rabbim. Rabbim benden rahmetinin içine girmemi istiyor. Rabbim kendisini zikretmemi istiyor. Kendisini tesbih etmemi istiyor. Hamd etmemi istiyor. Şükretmemi istiyor. Tekbir etmemi istiyor. deyip evet Rabbimi tesbih etmesi lazım, hamd etmesi lazım, şükretmesi lazım, tevhid edip tekbir etmesi lazım. Rabbim benden <gülüyor> kendisini dinlememi istiyor. Vahyini dinlememi, anlamamı, tefekkür etmemi istiyor. Derin derin tefakuh edip ayetlerin arkasındaki Allah'ın muradını tedbir etmemi, anlamamı istiyor deyip Rabbimizin ayetleriyle, vahyiyle meşgul oluyoruz. Allah bu ayda Kur'an'ı indirmiştir. Kadir gecesinde indirmiştir. Dolayısıyla Kadir gecesi bütün Ramazan ayını kapsıyor Nuri tecelli ediyor Bir ayı komple kapsıyor Her geceyi de Kadir gecesi gibi Anlayıp öyle ibadetimizi yapacağız Allah'ın oku dedi ki İkra e bismi rabbi kellezi halak Dediği Ayetleri Okumaya çalışacağız Rabbimizin ismiyle Yaratan Rabbimizin ismiyle okumaya çalışacağız. Evet, bizi neden yarattığını, muradın ne olduğunu bununla beraber bütün varlık üzerinde bir ayet olarak okuyup, anlamaya çalışıp tefekkür etmeye çalışacağız. Yaratan Rabbimizin ismiyle onun okuttuğu, öğretmek istediği, dilediği gibi anlamaya çalışacağız inşallah. Ramazanı böylece, de, böylece degelendirmeye çalışacağız. <gülüyor> Namazlarımıza dikkat edeceğiz. Secdelerimize dikkat edeceğiz. Bununla beraber bir de gece teheccüd namazı kılmaya çalışacağız. İmsaktan önce teheccüd namazını kılmaya çalışacağız. İki rekat, dört rekat, sekiz rekat, on iki rekat. Evet, Resulullah Efendimiz böyle farklı farklı kılmıştır. Evet, kılmaya iki rekat dört rekat, ikişer ikişer, dört rekat en az teheccüd namazı kılmaya çalışacağız inşallah. Ramazan ayı boyunca bunu yaptığımızda bu da bizde meleki harine gelir inşallah Ramazan'dan sonra da kılmaya devam edeceğiz. <gülüyor> Bütün kardeşlerimizin, müminlerin, müslümanların, Ramazan ayı mübarek olsun, rahmet olsun inşallah. Geceleri, her geceleri kadir gecesi olsun inşallah. Kadrimizi yücelten, şereflendiren, bizi şereflendiren Kur'an ile beraber olmayı nasip eylesin inşallah. Her Ramazan'da Allah'ın el-ef'arul husnasını ders ediniyorduk. Allah herhangi bir şeyi yaptığında, bir fiilde bulunduğunda oradaki muradını anlamaya çalışıp Allah onu neden öyle yaptığını, niçin yaptığını hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Dolayısıyla Allah'ın yapmadığı, takdir etmediği hiçbir şey yoktur. Rabbimizi efalinden anlayınca kamil manada esmasından tanımış oluruz. Dolayısıyla zatını tanım, tanımış oluruz. Ne kadar efalini anladıysak o kadar da esmasını anlamış oluyoruz. Bununla beraber o kadar Rabbimizi tanımış, marifetullah'a sahip olmuş oluruz. İnşallah El ef'arul hüsna bizim için marifetullah olur, bizim için iman olur, aşk olur, muhabbet olur, Allah'a yakınlık olur, dostluk olur. Allah'ın fiillerinden, ef'alinden anlamaya çalışacağımız keteve ef'alidir. Ketebe yazdı. Ketebe Allah. Allah yazdı. Allah yazar. Allah yazıyor. Allah yazdırıyor. O yazıyor. Meleklere yazdırıyor. Elbette ki her şeyi Allah'ın bilmesi yeterlidir. Bir de bizim seviyemizden, bizim anlamamız için Allah öyle buyuruyordu. Sağınızda solunuzda <gülüyor> Kerim kalınmış, mükerrem kiramen katibin ikraman nail olmuş değerli, şerefli yazıcılar var. Biri sağda biri solda. Her ne yaparsanız yazıyor. Hiçbir kelime yoktur ki o ağzınızdan çıktığında melekler onu yazmasın. Burada neyi anlamamız gerekir? Her bir kelime yazılıyorsa, her bir kelimeden hesap vardır. Ağzından çıkan kelimeye dikkat et diyor. Yani konuşurken gönlünü öne al. Gönlün dilinin önünde olsun. Dilin gönlünün arkasında olsun. Öyle gönlüne bir kelime geldiğinde, onu böyle iyice ölçmeden, biçmeden, tartmadan... Onu söyleme. Ben bu kelimeyi böyle söylersem Rabbim razı midir? deyip, önce onu böyle ölçüp biçmen gerekir. Sonra bu kelimeyi karşımdakine söylersem ya da herhangi bir ortamda söylersem bana ne faydası vardır? Ya da oradakilere ya da daha sonra duyanlara ne faydası vardır? Veya ne zararı vardır? Diye önce onu bir hesap et ölç, biç, tart, gönül yapacak bunu tabi sonra Allah bana sorarsa kurun bunu neden söyledin, niyetin neydi, ameller niyete göredir hesap vermen gerekir, cevap vermen gerekir bunu söylersem Rabbimi sevindirmiş olurum yoksa şeytani mı sevindirmiş olurum deyip evet Ölçeceğiz, biçeceğiz, tartacağız. Sonra onu söyleyeceğiz. O zaman o bizim için hayır olur. Hem dünyamız için hem ahiretimiz için. Bizim için kıymet olur, değer olur, şeref olur. Bizim için Allah'a yakınlık olur çünkü. Allah-u Kerime'de <gülüyor> Allah rahmeti zatına yazdı. Allah yazdı demek takdir etti tespit etti emin kıldı hibe etti farz kıldı ispat etti beyan etti manasına manalarına gelir yazdı manası evet, takdir etti hükmetti emretti dolayısıyla farz kıldı manasındadır Allah hükmü öyle verdi Hüküm verdi ki, ben Rahman ve Rahim'im. Zatına rahmeti yazdı, mutlaka rahmetle muamele ederim. Hiç kimse benden, rahmetten başka bir şey göremez dedi. Dolayısıyla Rabbini kul zikredince, hatırlayınca, onun rahmetiyle beraber anlaması gerekir, hatırlaması gerekir. O Rahman ve Rahim olan Rabbimdir. Bana rahmetiyle muamele eder. Muamele ediyor. Her ne muamele olursa olsun, bu onun muhabbetinden, dolayısıyla rahmetinden tecelli ediyor. Demesi gerekir. Yoksa, yoksa iman etmiş olmuyor. Allah'a iman etmiş olmuyor. Allah'ın hakkını takdir etmiş olmuyor. Allah'ın rahmeti zatına yazdığını, takdir ettiğini, böyle hükmettiğini anlamamış ve buna iman etmemiş, emin olmamış oluyor. Aynı şekilde ayet-i kerimede öyle buyurdu, de ki Allah'ın bizim için yazdığından başka hiçbir şey bize gelmez. O bizim Mevlamızdır. Yalnız ona güvenin, ona tevekkül edin de. Hem bunu yaşamamız gerekir, hem de bunu söylememiz gerekir. O neyi bizim için yazmışsa, takdir etmişse bize gelecek olan odur. İster nimet olsun, ister musibet olsun. Bunun dışında bir şey beklemek evet, yanlış olur. Müemine yakışmayan bir hal, yakışmayan bir tavır olur. Ayetin sonunda ne buyurdu? O bizim Mevlamızdır. O bizim velimizdir. O bizim dostumuzdur. O bizi sevendir. O bize yardım edendir. Bir dost olarak, bir veli olarak yardım edendir. Ona güvenin dedi. Ona tevekkül edin, ona güvenin. Ondan emin olun. Yoksa, yoksa o ilah olmaz. Yoksa Allah'a iman etmiş olmuyorsun. Eğer isyan ediyorsan, itiraz ediyorsan, feryat ediyorsan, Gönlün cehenneme döndüyse, şeytan senin gönlünü cehenneme döndürdüyse etrafına o sıkıntıyı, o feryadı eğer yaşatıyorsan bu durumda tevekkül etmemişsin, güvenmemişsin. Bu Allah'tan gelmedi diyorsun ama Allah öyle buyurdu, Allah'ın bizim için yazdığından başka hiçbir şey bize gelmez, başımıza gelmez, önümüze gelmez, yaşamayız onu. O yazmış, O takdir etmiş. Neye göre? Elbette ki ebedi hayatı, hayatı kazanmamıza göre Hazreti insan olmamız için ona yakın, ona dost olmamız için üzerimizdeki muradı gerçekleşsin. Gönlümüz cennet olsun diye şirkten, köfürden, rüyadan hasetten nifaktan, münafaklıktan nefsimiz Temizlensin, teskiya olsun diye. Derecemiz yükselsin diye. Ona ref olalım diye, yücelelim diye. O muameleyi yapar, o yapmıştır. Bir de ne buyurdu ayet-kerimede? Allah müminlerin kalbine imanı yazdı. Allah kalplere iman yazar yazınca, Allah bir şeyi yazınca o bir daha silinir mi? Silinmiyor. Yeter ki imanı yazmış olsun. iman gönlümüze, kalbimize girmiş olsun. İman kalbe girince kalp sükunet bulur. Huzur bulur. Allah'ın kalplerine iman yazdığı kimseler o kimselerdir ki Babaları da olsa Kardeşleri de olsa Akrabaları Aşiretleri de olsa Sevdikleri de olsa Onlar Allah'a şirk koşuyorsa Onların Allah'ın kalplerine iman yazdığı o kimselerin Onlara dostluk gösterdiğini Sevgi gösterdiğini göremezsin Allah kalbine iman yazmış. O Allah'ı seviyor. O Allah'ın sevdiğini seviyor. Allah münafıkı seviyor mu? Büşriyi seviyor mu? Kafiri seviyor mu? Hayır. Onun köfrünü sevmiyor. Şirkini sevmiyor. Dolayısıyla evet, böyle birini eğer Allah kalbine imanı yazmışsa sevemez. En yakını olsa bile sevemez. O imanı seviyor. O Rabbini seviyor. Rabbini seveni seviyor. Allah imanı neden yazıyor? <gülüyor> Niye o sevgiyle ölçülüyor? Allah bir kulun kalbine imanı yazarsa kalben iman bir kalbe dahil olursa o Allah'ı sever Allah için sever de ondan. Eğer Allah'ı sevmiyor, Allah için sevemez. Biri Allah'ı sevmiyorsa, o Allah için sevemez. O mümini sevemez. Allah'a yakın olanı sevemez. Ne kadar sever, ne kadar Allah'ı seviyorsa, Allah için sevmesi de ona göredir. Evet, mümin rahmet olur. Nasıl ki Allah zatına rahmeti yazmışsa aynı şekilde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam içinde ne buyurdu? Seni sadece yalnız alemlere rahmet olasın diye gönderdim. O alemlere rahmet yani Allah'ın rahmeti Resulünün üzerinden gönlünden tecelli ediyor. Eğer imanın şartı Resulullah Efendimiz'e tabi olmaksa İman etmekse Ona tabi olup onu örnek almaksa <gülüyor> Rahmeti olmayan <gülüyor> mümin olmuş olur mu? Resulullah Efendimiz'e iman etmiş olur mu? Tabi olmuş olur mu? Neyi sevecek? Resulullah Efendimiz'e neyini sevecek? Elbette ki Aklakını sevecek Rahmetini sevecek Resuluhunu sevecek Allah'ın isimlerinin Onun üzerindeki tecellisini sevecek onun için Allah için olan sevgi Allah'a geliyor. Bir kul Allah'ı sevince onu Allah'ı sevdiği için seviyorsun. Allah onu sevdiği için seviyorsun çünkü. Bir de Allah kitabında neyi indirmişse, neyi vahyetmişse bütün kitaplar için bu böyledir. Allah onu yazmıştır. Öyle buyurdu mesela ayet-i de. Allah evet, ehli kitaba öyle yazmıştır Yahudilere Tevrat'ta öyle yazmıştır <gülüyor> hangi ayeti indirmişse o onu yazdı onlara yazdı onlar için takdir etti onlar için emretti onlar için hükmetti onlara farz kıldı Allah Kur'an'da bize neyi vahyetmişse O'nu bizim için yazmıştır, takdir etmiştir, emretmiştir, hükmetmiştir. Bununla beraber Allah vaat etmiş, vaade bulunmuştur. İman edip salih amel işleyenlere cenneti vaad etmiştir, rızasını vaad etmiştir, yakınlığını vaad etmiştir, velayeti vaad etmiştir, nimetleri vaad etmiştir, şerefi vaad etmiştir hem dünya hayatında, hem ahiret hayatında onlara evet, nimeti, ikrami vaat etmiştir. Yardımı vaat etmiştir. İman etmeyenlere, <gülüyor> evet, müşriklere, Allah'a şirk koşanlara, hakkı, hakikati örtenlere, kafirlere, iki yüzlü suret itibariyle, diliyle iman ettim deyip, iman etmeyen Evet, Münafaklara da cehennemi vaat etmiştir. Cehennemde azabı vaat etmiştir. Bununla beraber onlara rüsvailığı, alçaltıcı, azabı vaat etmiştir. Rüsvailığı vaat etmiştir. İşhan bir azabı vaat etmiştir. Pişmanlığı vaat etmiştir. O gün, kıyamet günü onlarla konuşmayacağını, onlara nazar etmeyeceğini vaat etmiştir. Susun, bir daha benimle konuşmayın diyeceğini, söyleyeceğini vaat etmiştir. Onların kaybedeceğini hayvan gibi hayvandan daha aşağı olduklarından dolayı, Rablerinden yüz çevirdiklerinden dolayı, Rabbinin ayetlerine karşı kibirlendiklerinden dolayı, Azabi, ebediyen kaybedişi cehennemi vaat etmiştir. Yazmıştır. Onun için Allah'ın ayetlerini okurken Kur'an okurken her neyi okursak okuyalım. Hangi ayeti okursak okuyalım ya da dinlersek dinleyelim. Rabbim bunu bana vaat etmiştir. Rabbim bunu bana yazmıştır dememiz gerekir. Allah yazar. Bununla beraber her bir huul için bir de özel olarak takdir etmiştir. Yani yazmıştır. Her neyi yazmışsa ona gelecek olan da odur. Nimet olarak da musibet olarak da, bela olarak da, hastalık olarak da dedikodu, iftira olarak da, dostluk olarak da, düşmanlık olarak da. Her neyi yazmışsa neyi takdir etmiş de bir imtihan olarak o mutlaka gelir ya Allah'ın emrettiği sevdiği gibi o imtihanları karşılar Rabbinin kendisinden ne istediğini nasıl bir ikramda bulunacağını nasıl bir nimet vereceğini bilerek anlayarak o imtihanı karşılar ve ya o nimete şükreder o nimette kazanır o musibete, imtihana sabreder, gerekeni yapar, tevbe eder, istihbar eder, nefsini temizler, tezkiye eder. Dolayısıyla o hayatı yaşarken her anda sen benim Rabbimsin, ben de senin Kurunu. Bu muameleyi bana yapan sensin, yazan sensin, takdir eden sensin veren sensin, muameleyi eden sensin, her an bir şeyinde olan, tecellide olan sensin, sen benim Rabbimsin deyip sürekli Rabbine yürümeye, koşmaya çalışır ya da Rabbini unutur, yüz çevirir, Hakı hakikati inkar eder, kafir olur, görmezden gelir, yok sayar, yalanlar, şu yaptı, bu yaptı, şöyle oldu, böyle oldu deyip Rabbini yok sayar, imtihanı yok sayar, ahireti yok sayar, Rabbinin kendisi için takdir ettiğini, yazdığını yok sayar. Kendine göre hüküm verir. Şeytana göre hüküm verir. Şöyle oldu, böyle oldu. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Peki Allah ne yapıyor? Öyle söyleyince ama diyor ama. Bu işin aması yoktur. Bir, bütün insanlık için, bütün ümmet için yazdıkları vardır. Kur'an-ı Kerim, evet, bütün ümmet için, insanlık için yazdığıdır, takdir ettiğidir, hükmettiğidir, indirdiğidir, inzal ettiğidir, vahyettiğidir. Bir de her bir kula, bütün hayatı boyunca yaşayacaklarını, göreceklerini, içteceklerini tadacaklarını muamele olarak göreceklerini takdir etmiştir. Yazmıştır yani. Levh-i Mahfuz'da yazılıdır buyurur. Allah'ın izni olmadan hiç kimseye ölüm gelmez dedi. Allah'ın takdiri olmadan Allah'ın izni olmadan evet izin veriyor, takdir ediyor. Neye göre? Eseli ve ebedi ilmine göre. Bir beşerin anlayamayacağı ilmine göre. Muamele ediyor. Onun için her muamelesi hayırdır. Mutlaka kulum daha fazla kaybetmesin diyedir. O kazansın diyedir. Rabbine dönsün diyedir. Bununla beraber, eğer onda bir hayır yoksa, ne burada et kerime de. Evet. Rabbini dinlemeyenler, Allah'ın vahyinini dinlemeyenler, peygamberlerini dinlemeyenler için eğer Allah onlarda bir hayır görseydi onlara işittirirdi. Sağır olmuş, kör olmuş. Kalbi mühürlenmiş ama bir hayır yok. Bir zerre bile hayır olsa Allah oradan ona onu açardı. işittirirdi ona onu kendine çevirirdi. Öyle bir kirlendi ki, insan öyle bir kendini kirletiyor ki önce nurdan bir varlık, aşktan bir varlık. Hazreti insan meleklerin secde ettiği varlıktır. En güzel surette yarattığı ehseni takvim üzere en güzel kıvamda yarattığı varlıktır. Allah'ın tecellisine Şahit olabilecek. Gönlü Allah'ın tecellisini ara Böylesine şerefli bir varlıktır. Ama o kendini öyle bir kibretti, öyle bir şirke, öyle bir küfre, nifaka boğuldu ki artık bütünüyle şirk oldu. Bütünüyle günah oldu. Herhangi bir şeyi yıkayınca temizlenir. Tövbe yıkar. Temizler. Ama insan bir çamuru yıkayamaz. Bir kiri yıkayamaz. Kir olmuş. Komple kir olmuş. Ortada bir şey kalmamış yani. Öyle bir kir oldu ki artık bir şey yok. Kirlenen bir şey yok. Sadece kir kalmıştır. Onun için kir yıkanmaz. Onda da bir hayır artık yok demektir. Ama o kendini öyle kirletirken Allah tekrar tekrar binlerce kez onu kendine davet etmiştir. Tevbeye davet etmiştir. İstihbara davet etmiştir. İmana davet etmiştir. Hayra, iyiliğe, güzelliğe davet etmiştir. Rahmete davet etmiştir. Doğruyu bakmaya, doğruyu anlamaya, Rabbine göre anlamaya davet etmiştir. Ama o her defasında ama demiştir, bence demiştir, farancalara göre demiştir. Kendini alemlerin Rabbinin yerine koyup hüküm vermiştir. Onun verdiği hükmü kabul etmeyip hükmü kendisi vermiştir. Allah'ın kendisi için yazdığını okumamıştır. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Rabbinin ismine okudur. Yaratan Rabbinin ismine okudur. Rabbinin kendisini yarattığını unutan onun ismine okuyabilir mi? onu zikretmesi lazım. Ona şehadet etmesi lazım. Hem kendi üzerinde, hem bütün varlıkta, hem bütün olaylarda, meselelerde Rabbine şahit olması gerekir. Şehadet etmesi gerekir ki onun ismine okuyabilsin. Mülkün, malikinin, melikinin Allah olduğuna iman etmesi gerekir ki onun ismine okuyabilsin. Neyi? Onun yazdığını okuyabilsin. Kendisi için yazılanı, takdir edileni okuyabilsin. Kendisine geleni okuyabilsin. O yazmış öyle geliyor çünkü. O takdir etmiş öyle geliyor. Bir kul böyle düşününce, böyle bakınca, Rabbim benim için bunu takdir etti, Rabbim bana bunu böyle yazdı, böyle güzel gördü, böyle layık gördü ve bu Rabbimden bana böyle geldi diye düşünürse ne olur? Gelen her ne olursa olsun, geleni değil, önce gönderene bakmaz mı, bakması gerekmez mi? O seni yaratan Rabbindir. Seni yoktan yaratan, kendinden sana varlık veren Rabbindir. O gelen, gelenin seni Aşktan, muhabbetten sarhoş etmesi gerekmez mi? Öyledir. Eğer sıkıntıyı duydunsa, ağladınsa, feryat ettinse, isyan ettin, itiraz ettinse, sen Rabbini görmüyorsun demektir. Sen Rabbine şahadet etmiyorsun demektir. Sen Rabbinin senin için yazdığını, takdir ettiğini anlamamışsın demektir. Okuyamıyorsun demektir. Bununla beraber sen Allah'ın vahyine karşı kör ve sağır davranıyorsun demektir. Kalpsiz davranıyorsun demektir. Onu yalanlıyorsun, inkar ediyorsun demektir. Ama mü'min her ne olursa olsun bunu Rabbim mi bana böyle takdir ediyor? O mu benden böyle istedi? O mu bana böyle muamele etti? Deyince sarhoş olması gerekmez mi? Aşktan, muhabbetten, yani imandan sarhoş olması gerekmez mi? Rabbinin yakınlığını tatması gerekmez mi? Rabbim demesi gerek gerekmez mi? Sen benim için böyle istiyorsun öyle mi? Ben senin benim için sevdiğini seviyorum. Benim için istediğini istiyorum. Senin benim için takdirim, senin benim için yazdığın benim sana olan duamdır. Senden istediğimdir. Sen benim için bir şeyi seversin de ben onu sevmez miyim? Ne demek? O ne olursa olsun. Şu bir günlük dünyada beni böyle imtihana tabi tutuyor, benim kazanmamı istiyorsun. Rahmetin de zatına yazdığın o rahmetin tecelli ediyor bana. Bana düşen başımı secdeye koymaktır. Subhane Rabbi el a'la demektir. Sen benim subhan olan Rabbimsin. E'la olan Rabbimsin. Beni yüceltmeyi diliyorsun. Beni temizlemeyi diliyorsun. Nefsimi tezki etmeyi diliyorsun. Beni kendine yaklaştırmayı diliyorsun. Ben şeytanın verdiği vesveseye bakıp nasıl itiraz ederim? Nasıl bunu beğenmedim derim? Bunu sevmedim diyebilirim. Nasıl buna yani cesaret edebilirim? Kendimde böyle bir hakkı nasıl görebilirim? Der, demelidir. Demiyorsa sorun vardır demiyorsa anlamamış, okuyamamış. Dememiş, diyemiyorsa Rabbini tanımamış. Onun Rahman ve Rahim olduğunu, Zatına rahmeti yazdığını anlamamış, iman etmemiş demektir bu. Allah'ın kendisi için, kendisine yazdığından başka hiçbir şeyin gelmeyeceğine, bununla beraber ona güvenmesi gerektiğine inanmamış, anlamamış demektir bunu. Anlatacağız. Kendimize, nefsimize anlatacağız. Ona sus diyeceğiz. Şeytana sus diyeceğiz. Ben Rabbimle olmak istiyorum. Ben Rabbimi dinlemek istiyorum. Ben Rabbimin huzurunda olduğumu unutmamak istiyorum. Beni meşgul etme dememiz gerekir. Söyleyeceğiz inşallah. <gülüyor> Bütün çabamızla, gayretimizle Rabbimizin huzurunda olduğumuzu evet, unutmayacağız. Onun bizim için yazdığından başka bir şeyin bize gelmeyeceğini bununla beraber bütünüyle ona güvenip tevekkül etmemiz gerektiğini unutmayacağız inşallah onun rahmeti zatına yazdığını ondan gelen her muamelenin bizim için rahmet olduğuna iman edeceğiz inşallah huzura gidince utanacağız eğer böyle anlamadıysak hangi yüzle huzura çıkacağız? Ben seni tanımadım, ben seni anlamadım, ben sana senin bana yaptığın muameleyi beğenmedim. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu, buna dayanamadım, bunu nasıl bana takdir ettin, nasıl yazdın Mi diyeceğiz? Gücümün yetmediği bir yükü bana yükledin mi diyeceğiz? Yoksa sen dilemeden, senin iznin olmadan bir şey mi bana geldi deyip birilerini mi suçlayacağız? Bu nasıl imanı olur? Bu nasıl iman olur? Kendimizi hesaba çekiyoruz. İmanımızı hesaba çekiyoruz. İmanımızı Allah'ın vahyine arz edeceğiz. İslam'ımızı Allah'ın vahyine arz edeceğiz. İhlasımızı Samimiyetimizi Allah'ın vahyine, Kur'an'a arz edeceğiz. Hayatımızı arz edeceğiz. Her konuştuğumuzu, ağzımızdan çıkan her kelimeyi Allah'ın vahyine arz edeceğiz. Her düşündüğümüzü, gönlümüzden her geçen düşünceyi Kur'an'a arz edeceğiz. Doğru mudur yanlış mıdır? Kur'an'a arz etmek demek, Allah'a arz etmek demektir. Onun için Rabbimin benden ne istediğini bilmiyorum. Oldu mu böyle bir şey? Ne istediğini bilmiyorsan, onun istediğini nasıl yapabilirsin? Ona nasıl kul olabilirsin? Ebedi hayatı nasıl kazanabilirsin? Geldiğin yere nasıl dönebilirsin? Nasıl ona yolculuk yapabilirsin? Öyle buyurdu de ki Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir. De ki evet ne buyurdu? Resulüm muhakkak ki sen sırat-ı mustakim üzeresin. Dolayısıyla siret-i müstekhim üzerinde Allah'ın Resulüne tabi olanlar Rabbine gider. Rabbine varmak için evet. bir yol arayın dedi. Vesileye sarılın dedi. Takva sahipleriyle beraber olun, sadıklarla beraber olun dedi. İnşallah Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışacağız. Efalinden, esmasından anlamaya çalışacağız. <gülüyor> Allah bizi Allah'ın bize gelen her ne olursa olsun Allah'ın onu yazdığına iman edenlerden eylesin Bütünüyle ona güvenip tevekkül edenlerden eylesin bir de içerimete öyle buyurdu. Allah insanın yaptığı her işi, yaptığı her ameli, bıraktığı her izi bir kitapta yazdık. Her şeyi yazıyor. Her izi yazıyor. İz. İz ne demek? Yani işin kendisi değildir ama Mesela bir mümin bir mümin e sertçe baksa hak geçer buyurdu. Tebessüm etse sadaka o olur. Bu bir, bir iz. Sadakadan bir iz. Ama sadakanın da kendisidir. İzi de yazıyor. Yani bir hareketi, bir tavrid, bir bakışı yazıyor. Onun için bütün yaptıklarımızın bıraktığımız her izin Allah'ın onu bir kitapta yazdığını unutmayalım. Kıyamet günü onu önümüze koyar. işte senin kitabın der. Onlar unutmuşlardır. Ama biz unutmayız dedi Allah. Hepsini bir bir yazmışız. Al kitabını oku. Onun için tövbe edeceğiz. İstiğfar edeceğiz. Yaptığımız her yanlış işi, ameli o defterden sileceğiz Yanlış her izi evet, Sileceğiz oradan Temizleyeceğiz evet, Rahmet ayıdır Allah imkan vermiştir Tevbe etme imkanı istifar etme imkanı Af dileme imkanı vermiştir Onun için Rabbimize evet, Hep beraber döneceğiz inşallah Yeni bir sayfa Açacağız sileceğiz Yanlışlarımızı Rabbimize döneceğiz. Sana geliyorum ya Rabbi diyeceğiz. Benim Rabbim sensin. Sevdiğim sensin. İstediğim sensin. Dinlediğim sensin. Karşıt duyduğum sensin. Kendisine karşı edepli olduğum sensin. Sen benim Rabbimsin. Benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Rahmeti zatına yazan Rabbimsin. Rahmeten lil alemin. Resulullah Efendimiz'i bize gönderen örnek yapan Rabbimsin evet, diyeceğiz onunla beraber iblisi şeytani kovacağız öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır şeytanlar bağlanır nerede açılıyor yani açılsa veya açılmasa, cehennemin kapısı açık ya da kapalı olsa, burada yaşıyorsak bizim için ne fark eder? Allah mutlaka evet, bizim anlamamız gereken bir şeyi bize öğretiyor. Cennetin kapıları açılır, gönül, cennet olmak üzere Allah gönülleri açılıyor. Gönlü cennet olsun diye, rahmet insin diye, Allah'ın vahyi insin diye, o Rabbinin, yaratan Rabbinin ismiyle okusun diyedir. Rabbinin ismiyle okuyunca ne olur? Gönül cennete dönüyor. Cehennemin kapıları kapanır. Bu durumda nefse ait olan kapıyı kapatıyor. Oruçla kapatıyor, gönlün orucuyla, aklın orucuyla, nefsin orucuyla, midenin orucuyla orayı kapatıyor. Onu Allah'ın huzurunda tutuyor. Ben senin Rabbinim diyor. Sen kazanasın diye sana bir kitabı vahyetmişim. Oku, Rabbinin ismine oku. Cehennemin kapısını kapattı ona. Tevbe etme, istiğfar etme, Rabbine dönme kazanma imkanı Hz. insan olma imkanı verdi cehennemin kapısını kapattı şeytani bağladı şeytan o zincirle mi bağlıyor yoksa gelmiyor mu eğer şeytan gelmiyorsa bağlanmış da. neden Ramazan ayında da o kadar insanlar şeytana uyuyor öyle bağlanmıyor senin bağlaman gerekir onu senin onu olması gereken yere bağlaman gerekir O'nun yanına yaklaştırmaman gerekir. O'nu reddetmen gerekir. Sen Rabbinle beraber olunca o zaten seni çepeçevre saran o rahmeti, o muhabbeti, o nuru çepeçevre seni sardığı için o, o nurun dışında kalmıştır, orada bağlanmıştır. Sana yaklaşamıyor demektir. Allah bizi Gerçek manada Rabbinin ayetlerini okuyanlardan, anlayanlardan, bizim için takdir ettiğini anlayıp, onun her takdirinin bizim için her yazdığının rahmet olduğunu, iman olduğunu, aşk olduğunu, muhabbet olduğunu, cennet olduğunu anlayıp iman edenlerden eylesin, Rabbine yürüyenlerden, koşanlardan eylesin inşallah. Allah'ın rahmeti, selamı, aşkı, muhabbeti, bereketi, Ramazan ayının rahmeti bütün kardeşlerimizin üzerine olsun, gönlüne olsun, kardeşlerimizi içine alsın inşallah. Geçen söz hakkında söylemiştim. Ramazan ayının birinde hep beraber dua yapacağız diye gelen musibet için, korona virüs için beraber dua edeceğiz demiştik. Bununla beraber korona virüsü yolculayacağız demiştik ayın birinden itibaren. İnşallah kardeşlerimiz zaten buna şahit oldu. Hamdolsun yola çıkmıştır. Bugün ilk defa iyileşenlerin sayısı virüse yakanlar, yakalananlardan daha fazla olmuştur. Yani yola çıkmıştır. Artık yolculuyoruz. Bu ne demektir? Allah'ın rahmeti iniyor demektir. İnşallah bu imtihandan, bu musibetten gereken dersi almışız, almaya çalışıyoruz. Gereken ders alınsın diye anlatmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun bu rahmettir dedik. Rahmet kul Rabbine dönünce o rahmetin içinde olur. Yoksa istediklerini, nefsinin arzularını, isteklerini yerine getirince değil, kul tövbe ettiyse, istiğfar ettiyse, Rabiri hatırladıysa, ölümü hatırladıysa, her an huzura gidebileceğini hatırladıysa, yakınlarını, sevdiklerini huzura gönderebileceğini düşündüyse, tefekkür edip anladıysa, bu durumda dünyanın faniliğini, ahiretin bakiliğini anladıysa, yaptığı yanlışların farkına varabildiyse, bu durumda o rahmet olmuştur. Rahmet böyledir. Yoksa Rabbini unuttuysa, o nimet de olsa, nimet gibi görünse de, o onun için hayır olamamıştır. Ne büyüdü Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müminin haline şaşılır. Bir nimet geldiğinde şükreder, kazanır. Gerekeni yapar, kazanır. Bir musibet geldiğinde sabreder, kazanır. Onu Rabbinden bilir, sabreder, gerekeni yapar, kazanır. Evet, Böyle bir durumda yapılması gereken şey nedir? Evet, tövbe etmek, istiğfar etmek. Rab'bine söz vermek. Ne söz vereceğiz? Kul olmaya söz vereceğiz. Hamdolsun eğer Rabbimiz bizi korumasa muhafaza etmese bu hastalıktan kurtarmasa hiç kimse kurtaramaz. İnsanlar ne kadar böyle kendi kendine hesap yapsa da işte ilacı bulduk Aşıyı bulduk, şunu bulduk. Ha bunun için hepimiz çalışıyoruz. Çalışın. Bütün dünya çalışı da boştur. Memin iman etmiştir ki hastalık da Allah'tan, şifa da Allah'tandır. Allah dilemeden bir şey olmuyor. Onun için elbette ki bütün zahiri vesilelere sarılacağız. Bütün zahiri tedbirleri aracağız. Ama şifayı da Allah'tan isteyeceğiz. Asıl o musibetin gitmesi için Rabbimize yalvarıp Rabbimizden isteyeceğiz oğluyuz. Hamdolsun olsun yola çıkmıştır bugünden itibaren artık inişe geçmiştir. Artık yolcudur. Bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Tevbemizi, istiğfarımızı kabul ettiği için Kendisine dönüşümüzü kabul ettiği için bunun gibi imtihanlarla Rabbimiz bizi bir daha imtihanlara tabi tutmasın inşallah. Bununla beraber bütün zahiri tedbirlerimizi gerektiği gibi aracağız. Tedbir, kuldan, takdir Allah'tandır. Allah bizi gerçek manada iman edenlerden eylesin. Rabbine dönüp, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Sana teslim oldum ya Rabbi diyenlerden eylesin. Sen Rahman ve Rahimsin ya Rabbi. Sen Sübhan olan, Allah, olan, Ali olan, yüceler yücesi, her türlü eksiklikten, noksanlıktan, münezzeh olan Rabbimizsin. Bütün kemal sıfatlarıyla mutassıf olan evet, sahibi olan Rabbimizsin. Biz senin aciz kulların, günahkar kulların, yaratmış olduğun bütünüyle sana muhtaç olan Kullarınız. Rızkımızı veren sensin. Acıktığımızda doyuran sensin. Susadığımızda suvaran sensin. Hastalandığımızda şifayı veren sensin. Yolumuzu kaybettiğimizde hidayeti veren sensin. Düşünce kaldıran sensin. Günahlarımızı mahfiret eden sensin. Bizi hesaba çekecek olan sensin. Sen bizim Rabbimizsin. Biz de senin kullarımız. Bütünüyle sana muhtaç olan kullarımız. <gülüyor> Bilmeden, anlamadan, cahillikimizden dolayı başka tarafa döndük. Senden başka tarafa döndük. Nefsimize uyduk, şeytana uyduk, bilmeden, anlamadan. Düşmanı dost zannettik. Şeytanın verdiği vesveseye, vehme, zanna kapıldık. Ahireti unuttuk, dünyada dünyaya ebediymiş muamelesi yaptık. Bunun için senden af diliyoruz, mağfiret diliyoruz. gönderdiğin peygamberleri, Resulullah Efendimizi örnek almamız gerekirken, tabi olmamız gerekirken kendimize başkalarını örnek aldık. Dünyayı tercih edenleri, mal sahiplerini, mevki sahiplerini, mülk sahiplerini nefsinin peşinde koşanları kendimize örnek aldık. Resul'ünün örnekliğini unuttu. Onun için senden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Sen tövbeyi kabul edensin. Sen tevap ve rahim olan Rabbimizsin. Senin bize gönderdiğin vahyi, Kur'an'ı okumamız, anlamamız, yaşamamız gerekirken onu mahcub bıraktı. Onu unuttu. Ondan yüz çevirdik. Emaneti taşıyamadık. Bunun için senden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Her türlü bilgi edilmek için kitaplar okudu, yazılar okudu. Sohbetler dinledik ama seni tanımaya, anlamaya çalışmadık. Her şeyi anlamaya, tanımaya çalıştık ama seni tanımaya çalışmadık. Elbette ki bu senin azabına, gazabına sebep olur. Seni unuttuğumuz için, yüz çevirdiğimiz için. Ama sana döndük ya Rabbi. Bütün gönlümüzde sana döndük. Tevbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz, affini, mağfiretini diliyoruz. Sen bizi yaratan Rabbimiz. Sen bizi affetmez, mağfiret etmezsen, hiç kimse bizi mağfiret edemez, günahlarımızı silemez. Senden başka affedecek, mağfiret edecek, rahmet edecek, hiç kimse yoktur. Bütün güzelliklerin sahibi sensin. El Esmaul Husna'nın sahibi sensin. Sen kullarını sevensin. Sevdiğin için yaratansın. Her birimiz üzerinde bir muradın var. Her birimizin kazanmasını istiyorsun. Senin güzelliğini üzerinde göstersin istiyorsun. Peygamber'ine tabi olsun. Hazretine insan olsun. Sana abdu olsun diye yaratmışsın. Sana bütün gönlümüzle dönüyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Bizim için takdir ettiğini, bizim için yazdığını, bizim için sevdiğini biz de istiyoruz ya Rabbi. Bizi affet. Mağfiret et. Bu sıkıntıyı, bu musibeti, bu vebayı, bu korona virüsü üzerimizden al Ya Rabbi. Def et Ya Rabbi. Bütün hasta olanlara da şifa ver Ya Rabbi. Şifayı veren Sen'sin. Sen şifayı vermezsen hiç kimse şifa veremez, şafi olan sensin, şifayı verecek olan sensin. Bize rahmet nazarıyla nazar et ya Rabbi, rahmetini bizim için indir. Muhabbet nazarıyla nazar et ya Rabbi. Bizi sana dönenlerden eyle, tövbe edip bir daha başka tarafa dönmeyenlerden eyle sana dönmeye vesile olanlardan eyle. imana vesile olanlardan eyle. Köfürden kurtulup, şirkten kurtulup, nifaktan kurtulup bizi gerçek manada iman eden müminlerden eyle. Sana teslim olanlardan eyle. Takva sahibi olanlardan eyle. Bizi mehzinler dediğin mehsinlerden eyle. Güzel, yapanlardan senin güzelliğinle el esmaul husnanla güzel olanlardan eyle. Sen mümin olan Rabbimiz. Seven Rabbimizsin. Mümin kulan Rabbimizsin. Bizi el mümin isminin tecellisine mazhar eyle ya Rabbi. Mümin olanlardan eyle memin olmaya vesile olanlardan eyle ya Rabbi. Bize öyle bir iman, öyle bir aşk, öyle bir muhabbet, ihsan eyle ki ya Rabbi seninle görelim, seninle işitelim, seninle tutalım, seninle yürüyelim, seninle dileyelim, seninle olalım. Yalnız seninle olalım. Seni tesbih edelim, sana hamd edelim, sana şükredelim, seni tevhid edelim, seni tekbir edelim. Rabbim Allah'tır diyelim. Rabbim Allah'tır deyince hiçbir şey kendisi için kalmayan, hiçbir şeyi görmeyen, bilmeyen, anlamayan, kullardan eyle bizi Yarabbi. Bir tek seni bilelim. Bir tek seninle olalım. Gerçek manada imanı yaşayanlardan, kulluğu yaşayanlardan, huzurunda hayatı yaşayanlardan, olanlardan bizi eyle Yarabbi. Bütün alemlerden sana hamd olsun. Sana şükürler olsun. Duamızı kabul ettiğin için, ciddiye aldığın için, reddetmediğin için. Elhamdülillahi Rabbil Alem. El Fatiha. Ma's salâhu. Bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, aşkı, muhabbeti, bereketi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun. Bütün müminlerin, müslümanların üzerine olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi artık.